Ama Resulullah hayatı boyunca bir tek ona söyledi. Bir evi anta ümmü ey sad. Anam babam sana veda olsun ey sad. Allah'a oklarına isabet ettir. Allah'ın sadın duasını kabul et. Yavaş birader ya. Bu ne telaş ya. <gülüyor> Hiç medeniyet görmediniz mi? Bir selam verirsen bir dakika <gülüyor> birader der ya. Babanım Allah'ım kurban olduğumu yarabbim. Medeniyete bak. Burada duruyor. Gelsen gibi öpeyim. Ne olur biraz sabredin. Okçular tepesi şu an boş. Eğer haber verirseniz yine mi Okçular tepesini terk ettiler? Yine mi benim sözümü dinlemediler diye üzülürsün sonra? Eee sen işine bak. Ben şurada iki dakika kestireceğim abi. O eser çol kenarında. Hayır, hayır hayır Buraya Oraya Hayır hayır gelmedin. Abicim bir, bir dakika ya. Bir başka yerde git. Hayır. Allah Allah. Yerde. Kalplerini öldürmenin de kolay bir yolunu bulmuşlar. Dünyayı süsleyip rüsleyip onların önüne sardık. İnsanlar ölüyor. Hiç alamadın mı? 22 senedir katılıyorum alamadım İnşallah alacağım Öyle mi? Her şeyi yaparsın ama Hem de her şeyi yaparım Oo. Ne varsa yaparsın Avuda kalkarak çifte telli oynadısınlar Kampanya için oynarım hmm. Evet Pekala Yani e, Sana bir şey desem, Madem bu kadar meraklısın bu işlere Bir şeyler kazanmak için Kaç yıldır uğraşıyorsun Olamamışsın Ama ben sana çok kolay olabileceğim Bir şey söyleyeyim Müzik Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra Emir el müminin olmuştu Müslümanların devlet başkanı o olmuştu Bir gün Arkadaşlarımdan Bana biraz su getirir misiniz dedi Hemen koştular